Günaydın. Bugün ilk haberimiz Ankara'dan. Geçtiğimiz cuma günü sizlere duyurduğumuz Egon'un otobüs saatlerini ve diğer ulaşım aracı seferlerini uzatmasını talep eden kampanya arkasından benzerlerini de getirmeye başladı. Ankara Otobüs Daire Başkanlığı'na yönelik başlatılan kampanyanın talebi 167 numaralı Emek Bahçeli Çankaya Otobüs hattının yeniden hizmete başlaması. Aylin Şahin tarafından başlatılan kampanya kısa sürede 120 imzaya ulaşmış bile. Bakalım Ankaralılar bu kampanyaya nasıl destek gösterecekler? Emek Bahçeli-Çankaya hattında çalışan 167 numaralı otobüsün halk otobüsleri kaldırıldığı dönemde yolcusunun azlığı nedeniyle belediye encümeni tarafından kaldırıldığını söyleyen Aylin, semte hali hazırda ikamet eden yaşlı ve çocuk nüfusun kullandığı bu hattın aynı zamanda güzergahı üzerinde bulunan tüm Çankaya'lıları da hizmet verdiğini ekliyor. Bu hattın geri kazanılması birçok insanın ama özellikle de yaşlı ve çocukların ulaşımlarını kolay ve uygun sağlamalar için önemli olduğunu söyleyen Aylin, Change.org imza kampanyasının yanı sıra Facebook üzerinden de bir birleşme hareketi içinde olduklarını ve birçok kişinin bu çabalara destek verdiğini söylüyor ve yetkililere umutla sonuç beklediklerini iletiyor. Kampanya hakkında detaylı bilgi almak isterseniz Change.org Taksim 167 emek adresini ziyaret edebilirsiniz. İnsanlar artık kendi yaşamlarına ve günlük dertlerine sahip çıkıyor. Halkımız umursamaz diyenlerin bunun güzel bir ters örnek sağladığını düşünüyorum. Zaten halkı ve insanları böyle bir genelleme ile baştan yargılamak ne kadar üzücü. Toplu taşıma ve otobüslerle ilgili bir imza kampanyası da Kayseri'de başlatılmış. Fakat konu bu kez hatlar değil otobüslerin engelli erişimi. Hem belediye hem de halk otobüslerine muhatap olan kampanyaya yetkililerin adresleri henüz eklenmemiş fakat kısa zamanda gelişip ilerleyecek gibi görünüyor. Kendisi de engelli bir vatandaş olan ve toplu taşımada erişim sorunu yaşayan kampanya sahibi Onur Danacı, kendisi gibi tüm engellilerin ulaşım sorununa katkı sağlayacağını bildiği bir değişim için otobüslerin tekerlekli sandalye ile binmeye uygun hale getirilmesini talep ediyor. Mevcut durumda kendi başına kimseden yardım almadan seyahat etmenin imkansız olduğunu söyleyen Onur'un çabaları sonuç verirse, Kayseri engelleri aşmakta bir adım atmış olacak. Bakalım ilerleyen günlerde sizlerle güzel haberi paylaşabilecek miyiz? Onur'un kampanyası hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz adres change.org/taksim-engelsizotobus. Şehir talebi diyebileceğimiz bir talep ve imza kampanyası da İstanbul'dan. Doğan Kaytan tarafından Ataşehir Belediyesi'ne ve Kütüphaneler ve Yayınlar Genel Müdürlüğü'ne başlatılmış kampanyanın talebi ilçeye bir halk kütüphanesi açılması. Doğan imza kampanyasını başlatma sebebini Ataşehir'de yaşayan bir birey olarak halen ilçede duyduğu bir halk kütüphanesinin bulunmayışı olarak basit ve net bir biçimde ifade ediyor. Ülkemizde kitap fiyatları hepimizin malumu. Bizler için okumayı bir lüks haline getiriyor. Aynı şekilde ilçe içerisinde kütüphane da mesafe engelini doğuruyor. Yani Doğan kendisinin kitap okumaktan zevk aldığını ve hayli çok kitap okuduğunu anlatırken önüne çıkan mesafe pahalılık ve mesafeden kaynaklı zaman problemlerinin kendisi gibi okuma alışkanlığı olan biri için büyük sıkıntı olduğunu dile getiriyor. Kütüphaneler toplumumuzun eğitimi, kültürel gelişimi ve kültürel sosyalleşmede en önemli faktörlerden biridir diyorsunuz. Ataşehir'e kütüphane kazandırma konusunda sesimizi baştan belediye başkanımız olmak üzere gerekli mercilere duyurmada bana ve Ataşehirli diğer arkadaşlarımıza yardımcı olabilirsiniz diyen Doğan, yetkililere yönelik yazdığı dilekçede Ataşehir Belediyesi'nin yol bakımı, onarım, yeşil alan, parklar, spor ve sağlık gibi konularda takdire şahen olduğunu belirtiyor. Ve halk kütüphanesi için ihtiyaca işaret etmek adına Milli Eğitim Bakanlığı kayıtlarından da faydalanıyor. Doğan Bakanlığı kayıtlarına göre ilçede ilk öğretim ve lise toplam 84 okul olduğunu ve bunların yanında ilçede Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinden kaçının da yer aldığını söylüyor. Bununla beraber Ataşehir ilçesinde Tam 2697 öğretmen olduğunu, bunun da aslında ne kadar büyük bir eğitim-öğrenim etkinliğinin var olduğunu gösterdiğini söylüyor. Halkın, öğrencilerin ve öğretmenlerin faydalanabileceği bir kütüphanenin bulunmamasının en temel ihtiyaçlardan biri olduğunu söyleyen Doğan, 2011 yılı Ocak ayında resmi gazetede yayınlanan ilanla nüfusu 100 bini aşan yerlerde halk kütüphanesi açılabileceğini duyurulduğunu ve Ataşehir'in 400 binden fazla kişiye ulaştığını da ekliyor. Doğan'ın kampanyası hakkında detaylı bilgi change.org Taksim Ataşehir'e kütüphane adresinde. 400 bin tabi artık gerçekten bir şehir olmuş durumda. ilçelik falan kalmamış. Burada bir kütüphane olmaması bile yani hiçbir standartta kabul edilebilecek bir durum değil. Bence bu konuda hemen herkesin Doğan'ı dinleyerek harekete geçmesi gerekiyor ve o kütüphanenin Ataşehir'de kurulması gerekli. Sıradaki kampanya haberi, 7 Tepe Motosiklet Kulübü tarafından başlatılan trafik ışıkları ve motor kampanyası ile ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne başlatılan kampanya talebi, gelişmiş ülkelerde olduğu gibi motosikletlerin trafikte güvenliğini sağlamak için. Işıkların direklerine motosikletleri fark edin yazılı tabelalar konması ve sürücülerin dikkatinin konuya çekilmesi. Bu durumun her geçen gün artan motosiklet kazalarını bir nebze azaltacağını ve kazaya karışan araç sürücülerinin %90'ını görmeme bahanesi kullanmasını da azaltacağını söyleyen Yeditepe Motosiklet Kulübü'nün kampanyası da Change.org Taksim motor tabelası adresinde bulabilirsiniz. Bir kampanyada Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yönelik başlatılmış, bağımsız meslek yasası oluşturmak için imza kampanyası başlatan toplumsal dayanışma için psikologlar derneği, psikologlar olarak bağımsız bir meslek yasasına olan ihtiyaçlarının gün geçtikçe daha görünür hale geldiğini, mesleki ünvanlarını koruyan, sorumluluk ve görevlerini tanımlayarak alan dışında çalıştırmalarını engelleyen, diğer meslek grubuyla birlikte eşit ve iş barışı içinde çalışmalarının yasal zemini oluşturacak bir meslek yasasının, Eksikliği ve sorunlarının da Pervin Buldan tarafından yakın bir zamanda meclise verilen 2771 sayılı önerge ile dile getirildiğini iletiyor. Kampanya başlatan ve destekleyen psikologlar ve psikoloji öğrencileri mecliste önemli sorun ve taleplerinin ifade edilmiş olmasından memnuniyet duyduklarını ve Pervin Buldan'ın bu önergesiyle meclisin psikologların sorunlarına gündemini almasını, psikologların bağımsız meslek yasası oluşturmak üzere bir araştırma komisyonunun kurulmasını Yüksek sesle desteklediklerini söylüyorlar. Haklarını koruyacak bir yasanın da ancak tüm psikologların taleplerinin dikkate alınarak oluşturulması gerektiğini söylüyorlar. Psikologlar olarak bağımsız bir meslek yasasına olan ihtiyaçlarını dikkat çekenler ve psikoloji öğrencilerinin de şimdiden kampanya sahip çıktığını görmek mümkün. 500 imzaya ulaşmış bile kampanya hakkında daha fazla detaylı bilgi ise changeorg bağımsız Mekslak adresinden ziyaret edebilirsiniz. Psikologlardan mesleklerine sahip çıkıp yasalarını istiyorlar. Mahallesine, kentine, yaşamına sahip çıkanların hikayesini dinledik bugün de ve bu sabah görmek istediğiniz değişimin daim olması dileğiyle esenlikler.